Mersin Gümrük Meydanı yürüyüş ratası, İhracatçı Birlikleri Gümrük binasının karşısında, meydanın batısında İhracatçı Birlikleri'nin binası bulunuyordu. Bina daha sonra Mersin İdman Yurdu lokali ve Adana-Mersin Ambarı olarak işlev gördü. Yapının güney köşesinde Ciğerci Kemal ya da Sahil Kemal dedikleri lokanta bulunuyordu. Binanın doğusunda farklı toplu taşıma araçlarının durakları bulunuyordu. Bozcu dolmuşlarının haricinde Tevfik Atalay'a ait Adana-Mersin seferi yapan ve salon otobüsleri denilen otobüsler de buradan kalkardı.